Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor, diyor biz çocukça bize deyerdiler e, Allah baba e, affetsin seni. Allah babadan dile. Bu lafız nedir? Caiz mücaiz değil Evet. la havle ve la kuvvete illa billah. Bu e, çok kötü bir e, lafızdır. Maalesef. Tabi muhakkakçı caiz değil. Allah-u Teala hakkında baba kullanmak kelimesi caiz değil. Hiçbir suratla caiz değil. Çünkü Allah yaratandır. Baba yaratılır veya e sebep olur e nesli getirmeye. Ama Allahu Teala Haliktir. Halika böyle şey değilmez. Saygısızlıktır. Küfürdür. E Allah kurusun. E insanı dinlen bile, imandan bile çıkartabilir. Neden? Bir de bu muahedlerin yolu değil. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bize öğretmemiş ayrıca bu gayril mağdubi aleyhim vel dallin cemaatine benzemektir. Yani mağdubi aleyhim Yahuttur, dallin Hristiyanlardır dalalet ehli. Bulara benziyor. Onun için öyle bir lafız Allah kurusun çok büyüktür. Yahudiler yahudiler namazlarında namazlarında ne derler? Eh, ahabna ya ilahana ayya abana enta abuna Bu buta uratta Bunu da İbnü'l-Kayyim Hidaye Hayara kitabında zikrediyor. Diyor ki, bizi sev ya ilahımız, ya babamız. Sen bizim babamızsan, kurtarıcımızsan. Yahudiler buna bu kelimeyi söylüyorlar. Hatta Hristiyanlar i̇ncil Mattede, İncil'i bu aynen öyle oluyor. سَلُّوا لِأَجْلِ الَّذ۪ينَ يَس۪يُونَ اِلَيْكُمْ Sonra diyor وَيَتَّهِدُونَكُمْ لِتَكُونُ أَبْنَاءَ اَب۪يكُمُ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ Bu İncil Mette'de öyle geçiyor. Siz kimin çocuklarısınız? Babanızın ki semavettedir. Haşa ve kefa e, Teala Allahü amma yekulûne uluvven kebira Bu iftiradır Allah'u u Teala'ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim böyle öğretmedi. Bu, bu asıl da şeyden gelmiş bize. Ee, batı e, şeyinden işte Osmanlı devleti çöktüğünde batı zihniyeti bizim ülkeye baskı yaptı. Her şeyi batıdan aldılar. Hatta Misir'de bir tane çıktı dedi biz batıdan her şeyi almamız lazım. Adenze'ye hatta ciğerlerindeki iltihapları getirmemiz lazım. O kadar küçük düşürdüler bizi. O kadar zayıf düşürdüler bizi. Zennettiler batının her şeyini almak güzeldir. Halbuki batının faydalı şeyini almak güzeldir. Kötü şeylerini reddetmek güzeldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretmedi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül istiğfar duasında. istighfarın efendisi duası nedir? Allahümme ente Rabbi. Allah'ın sen benim Rabbimsen. La ilahe illa ent. Senden başka ilah yoktu. Halakteni yarattın beni. Ve ana abduka. Ben senin kuluyum. Ve ana ala ahdike ve va'dike mas Ben senin kuluyum. Verdiğim söze e, e, e, e, iradem kadarı, yapabileceğim kadarı inşallah sözümde durarım. Eûzu bike. Sene sığınırım. Neden? Min şerri sana't. Bütün yaptığım kötülükten sene sığınırım. Ebu uleke bi aleyye senin verdiğim bana nimetlerde ben sana minnettarım senin minnetinle ben ve abu bu günahlarımı da itiraf ediyorum sana faghfirli affet beni fenne la yaghfilu zunub illa ente çünkü günahları senden başka kimse affetmez Buhari'de geçiyor bu da İşte bu türlü dualar nedir bizi Rabbimiz böyle öğretmiştir ama baba kelimesi, hatta ay baba, Allah baba, haşa ve kefe, ay baba da değilmez. Ay baba, ay dede, bunlar değilmez. Cüneş dede, belki her şey, bunlar hepsi doğudan alınmıştır. Halbuki bütün peygamberlerde, Kur'an'da geçiyor. وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنَّ عُودَ فِيهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا Hazreti şu ibnu, duası A'rab surası e, 89'da geçiyor. Rabbimizdir Allahu Teala. Hz. İsa ne dedi? وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاتٌ mustakim Meryem surası 606'da. Hz. İsa diyor Allah benim Rabbimdir ve sizin Rabbinizin ona dua edin. Sırat-ı de bizim peygamberlerin getirdiği yoldur. Ondan dolayı bu Yahudi Hristiyan kültüründen almış bize aşılamışlar. Bu soru soran kardeşten de Allah razı olsun çünkü aydınlandırdı bizi vesile oldu. Hakikaten bu soru çocuklarımıza elhamdülillah bu eskiden vardır. Belki 80 sene önce 40 sene önce bu çok kullanılırdı ama şimdi azalmışsa da ama bir tür bir kısım camiada hala var bu. Onun için biz çocuklarımızı uyandırmamız lazım bu konudan. Allah daha iyisini bilir. Alhamdülillah Rabbil Alemin.